Allahü Teala, fi kitabı el-Aziz, azzebillahi ve Şeytanı Rjeem, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Ve Al-Aziz, İmân insanı, ﷻ fi khrshin, illa ﷺ ﷺ amen ve amilu ıslahatı ve tavasubilhat, tavasubil-cavil. Sadek Allah Azzeel. Halplerin nuru tevhidle, münaver ve peygamberler Sultan olan Muhammed Aleyhi Sallatu Vesselam'a iman etmekle ve onu her şeyden ziyade sevmekle imani kemale irderen. Kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Okuduğum sure-i asr-ı nebiye yahut ikindi namazının vaktine kasem olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. İlellezine amenu iman edenler müstesna. Ve amilü salihat, amalü saliha icra edenler onlar müstesnadır. Biliyorsunuz ki alemi ervahta yani ruhlar aleminde henüz Ruhlarımız cesede girmeden, cesetler halk olunmadan ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizlere hitap edip Elestübe Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bütün ruhlar kalüvela dediler. Evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi, ya Rab, Rabbimizsin, bizim Halikimizsin dediler. Hakta alayı oradan tasdik ettiler. Hakkı tasdik eyleyen bu ruhlar bu aleme gelip bir kısmı kesafete bürününce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 Cümle peygamberlerin evvelidir. Bütün mahlukat-ı arş, kürsü, melek velvelesi olmadan Resul-i Ekrem nebiydi. Hatta sahabiden birisi Resul-i Ekrem'e sordu. Ya Resulallah ne vakıttan beri peygambersiniz? Buyurdular ki Cenab-ı Peygamber Adem henüz toprak ile su arasındaydı. Ben nebiydim. Hatta Adem'in ne toprağı vardı, ne suyu, ne suyu, ne çamuru karılmıştı. Resul-i Ekrem gene nebiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu ahadlarına vefakar olanlar bu alemde de Cenab-ı Hakk hali ve dediler. Rabbül aleminin vahdaniyetini kabul ettiler. O vakit yani iman eden hüsrandan kurtuldu. Çünkü Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan, kıyamet gününe inanmayan, bu alemden sonra tekrar olup dirileceğimize inanmayan ki bunu gözlerimiz her an görmekte. cenab Allah... Şöyle yani aklı azdan aklı evvele kadar hitap ediyor. Onlar görmüyorlar mı biz ölü toprağı nasıl diriltiyoruz? Hatta bir kafir Ülbe-i Halef ölünün kemiklerini almış, çürümüş kemiklerini Resul-i Ekrem'in önüne gelmiş. Kendi kısa aklıyla, kasır aklıyla kemikleri ufalamış, toz yapmış ve Resul-i Ekrem'in yüzüne üfürmüş. Bunlar mı dirilecek ya Muhammed demiş. İşte bırak oldu, çürüdü. Genel Hak şu ayeti indirmiş. Evet hem insanı min bi. neden halk olunduğunu görmedi mi? Biz onu neden halk ediyoruz insanoğlunu? Ve bize de düşman olarak benim kudretimle oynuyor. Bunu mu Allah yaratacak? Halbuki insanoğlu yaratılmadan, modeli yokken Cenab-ı Hak yaradan, modeli yokken yaradan model oldun sonra yaratması ona daha kolaydır. Estağfurullah. Bütün kainat yani bir sineğin hilkatiyle, kainatın hilkatı Allah ininde birdir, müsavidir. Bir mikrobun, sinek büyük gittim yani büyüğe gittim sineğe. Bir mikrobun hilkatiyle bu kainat yani gördüğünüz ecra m semâ, yıldızlar, aylar, gökler, yıldızlar, arş, kürsü, ne varsa bilinen de bilinmeyen, görünen de görünmeyen. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri bir şey mirad etti mi yaratmayı? O şeye ol der. Hemen zahir olur. Hiçbir şey itiraz edemez Cenab-ı Hakk'a. Bir anda yıkar, bir anda yapar. Her anda, her esması, her esması zahir olmaktadır allah Teala'nın. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ve sıfatları her anda zahirdir. Yani insanlar hemen övür ve direlirler her anda. An kelimesi bile çok. O kadar süratli olur ki bu iş yaşıyoruz zannederiz. Alettirin sönüp yanması gibi, çok süratli olduğu için hep yandığını görüyoruz. Bütün esmaları cenaya bakın. Tecelliyatı, ef'ali, ef'ali ilahiye, esma-i ilahiye her an her an cari tecelliyatta. Ve halka. hikatini unuttu da bir de şimdi darbe mesel mi irade ediyor yani? Kinikleri üfürüyor, uflarıyor, toprak şey toprak yaptı, üfürüyor. Bunlar mı yarılacak diye? Hikmeti unuttu mu? O hiç yokken onun modeli ver onu halk ettim. Onları halk ettim. Modelini sonra benim için daha kolay. Daha kolay değil mi? Ya, böyle. Evet. El-Essübelat gün hitabında kâlu u -bera diyen kimse, bu alemde unutmayanlar, onlar nebilere kâlu u -bera dediler ve peygambere tutundular. Allah ile kul arasında peygamberlik meclisi vardır. Bir kısmı da kâlu u Allah'a verdiği sözü hiç unutmadı. Onlar büyük veliler. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, seçtiği, istifa ettiği velilerdir. Abdullah-ı Mübarek haccan geliyormuş. Büyük alim, büyük sofi, İslam'ın ileri gelenlerinden bir zat-ı Ekrem geliyormuş. Bakmış bir çocuk oturmuş, toprakları yiyor, ortaya getiriyor, <gülüyor>, gülüyor. Sonra toprakları dağıtıyor ve ağlıyor. Uzaktan düşündüm diyor, bu çocuğa selam vereyim mi, vermeyeyim mi diye. ben bir kuvvet, selam verme, çocuktur, selamın kıymetini ne bilirdin diyor. İçimden bir kuvvet. Düşündüğün vakitte içeride bir tıkım senden başka başka da vardı içeride. Birisi yap der, biri yapma der. Sonra diğer bir kuvvetleri gidiyor. Selam ver. Sen aklını Resul-i Ekrem yoluna kurban et. Akıllarını düşünme. Resul-i Ekrem'e dismin Çünkü Resul-i Ekrem çocuklara selam verirdi. Hatta başlarını okşardı eksildiği zaman da. Ve resul Ekran Ekrem hangi çocuğun başını okşadıysa o akşam onu bilirlerdi. Resul-i Ekrem'in kokusu geçerdi onun başına yani muharak başına. Öpeç geldim çocuğa selamun aleyküm dedim diyor. Ya ve dedi, evladım dedi Arapça yani evladım selamun aleyküm dedim. Bilmediğim bir şehir diyor. Hacdan geliyordum diyor. Başını kaldı bir yüzünü baktı ve aleyküm selam ya Abdullah'il mübarek de diyor bana diyor. Şaşırdım diyor. Oğlum sen beni nereden tanıyorsun diye sordum. Alem-i Ervaht'a aynı sahtaydık demiş. Oradan beni seni mi ben. Onun üzerine dedim diyor kendisine bundan istifade edeyim. Bunda bir ezeli ilim var. Bu Allah metebinde okumuş. Alev Erbahar'ı unutmamış. Bu topaklarla neye oynuyorsun diye sordum. Dedi ki insan vücudu topraktan meydana gelir. Ruhu arşidir, semavidir. Binek topraktandır. Bina olduğu vakitte meydana geldiği mi bir bina ilahi olur. Kalp ya Allah'ın evidir ya şeytanın evidir. Müminlerin, imanları kemale iğrenlerin kalpleri... Rabül Alemin yani semavata sığmayan Allah onun kalbiye tecelli eder. Sen Allah'a gökler arama. Kahru kalemesi her yerdir Allah'ın. Göğe, yere, her yere. Arşa, ferşe. Fakat semavata dağına da sığmayan Allah kalbe sığar. Kalbe tecelli eder. Kalplerde arasın onu. Hele bahusun kırık kalplerde ara. Onun için bir kalbi kırmak, bir kalbi yıkmak, kabe yıkmaktan daha kötüdür. Çünkü Kabe'nin binasını Hazreti İbrahim Halil bina etti. Kabetullah'ı kalbi Allah. Allah bina etti. Birisi mecazidir. Allah Kabe'de oturmaz. Mehtullah deriz. Allah'ın evi deriz. İzafetle kutsiyetini haber veririz. Allah ne ne Kudüs'te. Her yere hazır ve nazırdır. Allah'ın mekanı yoktur. Bütün mekanların mekanı Allah'tır. Celle Celalü Hazretleri. Vücut meydana geliyor. Sonra bir müddet sonra dağılıyor. Külli şeyin yarucuyla asli. Her şey asla rücu ediyor. Vücut toprağa dağılıyor. Ruh Arş'a, semaya vuruç ediyor. Binayi hak oluyor. Sonra yıkılıyor, ruh çıkıyor. Müminse, birinci kat semaya. zahitse, abidse ikinci kat semaya. Zahitler, abidler, salihler bunlar birinci kat semaya. Sonra velilerin makamıdır. Kafilerin ruhu semaya yol verilmez. Oradan onları geri çevirirler. Hele kamerde hapsolunurlar onlar. Hapishanede hapsolunurlar yani. Hapis. 3 kısımdır. Onu da söyleyelim. Şöyle benim geçmedim birisi hükmü yemiş idamını bekliyor. Bunlar kafirlerdir kabirde alemi berzahta yani. Hükmü yemiş idamını bekliyor. Çünkü kafirler hesaba çekilmez diyor bu kıyametler. Cenab-ı Hak hangi kimseyi hesaba alırsa o bilsin ki nihayetinde kurtuluşu Allah'ın vardır. Yûrâfîl mücîrûne bi sîma fe yuḥazûlîn nawâsi ve al-akdam fe bi eyyâla yarabî kümatûk ezivan. Surayı Rahman'da mücîrler Onlara hiç hesap sorulmaz kafirlere. Hiç. Tutulur ve cehenneme nara yıkalır. De böyle. Allah hangi kulu hesaba çekerse o da bir iltifattır kulu. Niçin yaptı ders, niçin yaptı derse bilgi kurtulacaksın. Neden yaptın derse kork. Öyle demişler. Geçiyorum bu için nedeni senin izan ve ilfanını terk ediyorum. Toprak dağılacak, ruh ruh çetecek. Evet, onun için diyorum, mamur oluyor, beytullah oluyor. Sonra dağılıyor, ona ağlıyorum. Mamur olduğu vakitte vücut, ona gülüyorum. Dağıtı, dağıldığı vakitte ona ağlıyorum dedi. Peki niye oynuyorsun? Çocukluk ihtiyacı dedi, çocuğum ben dedi. Oynamak ihtiyacındayım dedi. Şimdi ben sana hitap ediyorum. Çocuğun oynayacak çağda çocuğunu olarak oynat. Oynasın. O hak kadar çocuğa. Eğer çocuğu çocukluk çağında oynatmazsan, oynamayacak çağında oynar sonra. 60 yaşında oynar sonra, 50 yaşında oynar. Ama evvela yanındaki bulunan arkadaşlarına çok dikkat et. Çocukların felaketi kendi arkadaşlarından olur. Civanından olur, cemiyetinden olur. Babalar size söylüyorum. Baba namzetleri size de hitap ediyorum kardeşler. Çocuğumun için oynuyorum dedi. Hemen aklıma geliyor diyor. Ruh ile nefsin farkını sorayım ben bu çocuğa. Bunda ilmi, ilmledim var dedim diyor. Oğlum nefsi ile bana ruhun farkını söyler misin? Çünkü ruhun arkadaşı akıldır. Onun müsteşarı yani. Şöyle güldü gülümsedi. Sen karşıdan gelirken bu çocuğa selam vereyim mi vermeyeyim mi diye düşündü. İçinden bir kuvvet dedi ki sana verme. Çocuktur selamın kıymetini ne bilir dedi. Diğer bir kuvvet ise sen aklını kurban et. aklıma maaşını yani Resul'e itibariyle Resul-i Ekrem çocuklara selam verir dedi. Sen resul Ekrem'e uydun, selam verdin. İşte birisi senin aklındır, bir nefsindir dedi ruhunun. Yani kötüler senin Kötüler sevk edilen nefsindir. İlahi hayra sevk eden resul Ekrem'e ittibaya sevk edilen ruhun da aklındır dedi. Ha, bazıları da böyle alem erbahta Allah'a verdiği sözden başka alem-i erbahta hangi satta kimler onları dahi biliyorlar. Ne varsa insanoğlunda var çünkü. da var. Ne varsa Adem'de var. Çünkü art, sema, arş, kürsü, melek, felek hepsi Adem şalkı olmuştur. Adem olmadan yaratıldı, ziynetsiz kaldı. Adem deyile ziynetlendirdi. O Adem'in içinde bir Adem var ki onun abdiyeti bütün Ademlerin abdiyetinden ağırdır. O da Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Peygamberimiz <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdühü ve resulü. Abdiyeti risaletine evvel gelir. Cümle enbiyanın, cümle insanların hepsinin addiyetini şöyle farz edelim bir terazinin gözüne koyalım. Diğer gözüne de Cenab-ı Peygamber'in abdiyetini koyalım. Resul-i Ekrem'in ağır basar. Efendim nasıl olur bu deme bana. Bir misal daha vereyim sana. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hak mizanını gösterdi. Davud Peygamber dedi ki Cenab-ı Hakk'a yarabbim bu mizanı ne doldurur acaba dedi. Terazi, mizanın manası. Arapçası mizan terazi ama bakkal teraziye değil senin bildiğin. Allah'a mahsus bir terazi. Tekrar edersen hatta adliyenin geldiğinde terazi resmi koyarlar. Neden? Adalet temsil eder çünkü terazi. Onun için terazi resmi koyuyorlar. Yoksa hakim içeride teraziyle hak tartmıyor Bakal. Gözün bir tanesi, bir tanesine yedik asker mayede kadar ardı koyarlar da olmayacak. O kadar genişmiş. Davut Peygamber hayret etti ve şaşırdı ve dedi ki Cenab-ı Hakk'a ya Rabbel alemin. Hangi amel bu teraziyi doldurur dedi. Bu imkan yok. Hani vücudu beşer, ömrü beşer buna kafi gelmez. Hatta Allah buyurdu ki, Ya Davud, bir kere la ilahe illallah, terazinin bir gözüne bazaseler, bütün semavat ve artta bir göze, tevhid ağır gelir dedi. Tevhidi talim eden kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sana ispat <Gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. İllele zinâmen. iman. Allah'ın hakkıdır Allah'a tevhid etmek. Allah'a şerikten beri kılacaksın. Allah'a noksan sıfattan münezzeh. Kemal sıfatlarıyla ile bileceksin. Rabbül alemine hüsn zan edeceksin. Allah'ı seveceksin. Allah! Allah'tan korkacaksın. Hatta şöyle korkacaksın ki eğer bana Rabbim kulum demese benim halim nice olur. Bu korku kalibine gelsin. Eğer İbrahim gibi hayır olursan İbrahim'in nuru nar nebunu söndürdüğü gibi senin de nurun nar-ı cahimi söndürür. Allah'a hal haliliyet yap, yani dostluk yap Allah'a. Her şeyini Allah için yap, gösterişin yapma. Kullar de desin diye yapma sakın ha. Allah için yap, Allah bilsin, sana kağıdı o. Kuluna Allah kağıdı Celle Celaluhu Hazretleri. Haliş bir iman, temiz bir iman. Resul-i Ekrem'in talim ettiği gibi. da biliyorsunuz, kısım kısım iman. İslam'ı var, imanı var, ihsanı var. Her efali harekatında, dişantı söylemiştim, her efali harekatında, Rabbin seni gördüğünü bileceksin. Sen Rabbini görmesen de. Halbuki nereye dönersen Allah, Allah'a dönüyorsun. Allah'ın cemalini dönersin. Nereye dönse, Hak Teala gözsüzüne fünhandır. Kalp gözü kör olanlar göremezler hakkı. Her yerde hak. Her yere hak. Her şeye kadir hak. Hep onun. Sen de olsun, ben de olurum. Her şey onun. Ancak onun... O'nun emriyle hak olunmuş, O'nun isteğiyle yapılmıştır. Her şey. Cenab-ı Hakcayla ve Tekediz Hazretleri. Şimdi size bir büyük bir sırt edileceğim. Sakın unutmayınız. Defterinize yazınız. Size çok lazım olacak. Resul-i Ekrem'in o kerim olan, rahim olan, güzel Allah'ın güzel Resulü Muhammed Mustafa. Taraf-i İlahi'den ne getirdiyse imana müteallik. Hangi maddelerse onları lisanle ikrar Kan bile tasdiktir iman. Fakat böyle olmasına rağmen hepsini zencem edemezsin. Ben de edemem. O da edemez. Şöyle de Amin tübillah ala muradillah. Ya Rabbi senin müradın üzere iman ettim. Ve Resulullah'ın muradı üzere iman ettim. Ne getirdiyse kabul ettim ben. Bilmesen de. Bilmek lazım. Bilmek lazım ama hepsini bilemezsin. Her esraya vakıf olamadın. Herkes olamadı. Onun için Amen tübillah ala muradillah. Ya Rabbi senin mürad üzere iman ettin. Resulullah'ın mürad üzere iman ettin. Bunu kulağından çıkarma benim konuştuğum çocuğu. Bir kenara koy. Lazım olacak. Ama bunu böyle zahiren söyleyip batından söylemezlik değil. Lisanen ikrar kalbe taslik et bu söylediğiniz sözü. Ya Rabbi talat ilahinden ne gönderdin imana müteallik senin müradın neyse öyle iman ettim ben ya Rabbi'yle. O kadar. Sana mühim bir anahtar verdim. İman olmayınca bir vücutta o vücut karanlık bir Şatöye benzer bir eve. Ne penceresinden nur çıkar, ne kapısından nur girer. İçerisi şeytan eve olmuştur. İçerisi kimle, gayızlan, gadaplan, hasetle, ucupla, hubumalle, u, hub -u dolmuştur. İntikam, intikam, intikam diye bağırır. Makbul bir kat değildir, şeytan oturmuştur oraya. Hatta şunu da söylemenin geçmeyelim. Geldiş duhur etti şimdi bir gün demişler ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Nebiye Allah, Ey Allah'ın Nebisi Senin Hazreti Ali'ye karşı olan muhabbetini, hayyar karşı olan muhabbetini görüyoruz. Fazla ziyade muhabbet ediyorsun. Bunun sebebi nedir demişler. esra O mecliste İmam Ali yokmuş. Cenab-ı Peygamber döndü. Yüzü simsiyah ve kalbi nurdan ak olan bilal Habeşi'ye. O da söylemeden geçmeyelim demişler. Ya Resulullah demişler. diye hakkında da. O da söyleyeyim. Bilal'in yüzü çok siyah. Bunun sırrı hikmediğidir demişler. Siyahlı yani zenci kendisi. Buyurmuşlar ki cennet alada âlâda kızlarının yanağına onun siyahlıkları ben olacak demiş. bilal Habeşi. Müezzin-i resul Ekrem'in Meyzzin. Kafir elindeydi. Üzerine ağır artaşları yatırırlar. Onu imandan çevirmeye çalışırlardı. Allahu ahad resul Ahmet diye bağırırdı. Hatta Ebu Bekir Sıddik oradan geçiyormuş radiyallahu anh dedi. Ya Bilal sakla iman. Dedi saklarsam imanımı tahammül edemem ya Ebu Bekir. Asker kalacağım dedi. Zevk alıyorum. Acı duymuyorum dedi. Ağır taşları üzerine koyuyorlar. Kilitleri çıtırlıyor. İsaretlikle imanımı dedi. Allahu Adi Resulü Ahmet demekle zevk alıyorum dedi. Sonra aldılar onu. Cenab-ı Peygamber azat ettirdi. De. Ya Bilal git Ali'yi çağır dedi. Hazreti Bilal gitti Hz. Ali'yi çağırmaya. Cenab-ı Peygamber iyi dinle. eshab nazar etti. Allah cümlesinden radıyallahu razı olsun. Dedi ki size bir adam bir fenalık yaparsa Ey benim arkadaşlarım, eshabım, çok kıymetli eshab-ı kiram. Hepsine tarzıya oku. Hepsi ayrı-ı kıymette. Hepsi bir hidayet yıldızı. Dedi size birisi fenalık yaparsan onun karşılığında ne yaparsınız dedi. Müslümanlara iyi olan nedir? Hemen cevap verdiler. Dedi, ya Resulullah, affederiz ve ona ikram ederiz dediler. Ehliullah böyle yapmışlar. Hatta Bayezid istadini kafasına birisi bir odun vurmuş. Bir şey asa iki parça olmuş. Hazreti Bayezid istadini o zata bal göndermiş. Bir de yeni asa göndermiştir. Asası bir yüzünden kırıldı diye. Gene Belih Sultanı sonra Gönül Sultanı. İbrahim etem de öyle bir gün halkı irşad için Kaviristanları gösterdi salayları gösterdi bunların mamur olduğuna bakmayınız onlar harab olacak burayı mamur edin dedi oradan birisi bilmeyerek İbrahim'e Edebe'yi tokat attı bu softalar da her şeyi bir şey uydururlardı diye vurunca dediler ki ne yaptın yahu padişahın babası o dediler eski padişahımız yeme ya evet, eline sarıldık aman beni affet ben sizi bilemedim yok adam, sen beni affet dedi vurduğun vakitte de elin acımıştır dedi bana vurduğun vakitte elin acımıştır senin dedi bana hakkını helal et dedi Yapar mısın, yapamaz mısın? Orasını bilmiyorum be. Bir anlatıyorum biz Bunları işittiğime gittim, onları hayatında tetibik etmeye çalış. Hemen kötülük kötülük yapma. Caizdir. Bir ora bir uğursun ama iyi değil, makbul değil. Sabredersen daha hayırlı olur. Kalbinden kineliyse <gülüyor> onu da lazım, daha hayırlı olur. İkram edersen daha. Senin kardeşin çünkü o. Senin sevdiğini o da seviyor. Senin imanetini o da iman etmiş. Allah bir demiş, Muhammed hak demiş. Onun hırmetini affet. Dediler ki ya Resulallah, fenalık yapana iyilik yaparız dediler. Sonra aynı adam yine aynı fenalık ise icra etse yaparsınız dedi Cenab-ı Peygamber. Yine cevap verdiler Resul-i Ekrem'e. Yine iyilik ederiz ya Resulallah. Sonra bir daha, bir daha teklif etti Peygamber. Yine aynı adam size işte fenalık yaptı, ne yapacaksınız? Yine iyilik ederiz ya Resulallah dediler. Dördüncü sebepe Peygamber onlara tekrar söylüyor Resul-i Ekrem. Yine aynı adam size işte fenalık yaptı, ne yaparsınız? Hepsi boynun aşağı indiler. Haklarını müdafaa edecekler. Onun üzerine İmam Ali Haydar-ı Kerar teşhis buyurdular. Meclise geldiler. Efendim sen ben ona akdeyken sordu. Ya Ali sana bir adam fenalık yapsa ne yaparsın? İyilik ederim ya Resulallah. Gene aynı adam fenalık yaparsa iyilik ederim affederim. Sonra yine fenalık yaparsa gene iyilik ederim ve onu affederim ve iyilik ederim. Sonra gene aynı ya Resulallah kıyamete kadar ben fenalık yapsa her seferine ona iyilik ederim dedi. Deyince eshaba döndü. Ali bundan seviyorum dedi. Sen bilmiyor musun? İşitmedin mi? Bir söyleyelim keselim. Haftaya inşallah anlatırız. Bakın şunu dağıldı. İbn-i denilen hain Esadullah'a kastetti. Vaktiyle adamıydı onun. Hz. Ali hizmet ederdi İbn-i Onun için etmek verdiğin, iyilik ettiğin kişi kimse eğer kötüyse ondan kork. Yaptığın iyilekaç kötülük yapabilir. Sen ondan iyilik bekleme. Sen bir iyilik yap. At Balık bilmezse Halik bilir. Unutma bunu. Fenalarda belasını bulur. İyiler de mertebelerine girerler. Hiç üzülme. Zamanla. Zamanla konuk helva oluyor. Dut yaprağı da ipek oluyor. Dut yaprağı ipek oluyor. Onun sabır lazım. Allah hemen acele etmez öyle. İmhal eder, ihmal etmez. Hiç kimsenin yaptığı yanında kar kalmaz. haber naber de Hiç. Bir perde. Kimseyi Allah unutmaz. Yani sen beni Allah'a usta dedi ona. O dedi ki ya iman beni öldür katlet dedi. Böyle bir şeye ben tasatı çiçelerim, cesaret ederim dedi. Beni katlet, yok dedi. Fiil iştah edilmeyince ahkam tedbik olmaz dedi. O zalim oluruz dedi. Sen o fiil yap ki sana, sana ahkam tedbik edeler. Ve illa, ve illa zalim oluruz dedi. Yapmadan yapacak diye, de aynı şey olabilir. Aynı fiil yapmak bu dedi malik dedi. Ve ne de ki bir şey uzatmayalım tarihi vukuatı. Bu adam... Hazreti Ali'yi vurdu sabah namazına, İmam Ali camiye girerken vurdu yahut namazda vurdu İmam Ali'yi. İki rivayet var. Bir rivayet gelirken önüne kazlar çıkmış, Cenab-ı İmam'ın eteklerine sarılmışlar mescide gelirken. Kaz hayvanı çok zeki bir hayvandır. Hayvanlarda bazı hastaları vardır, insanlar haberdar olmaz, hayvanlar daha haber haberdar olurlar. Likbet illaiteyle, görene, körene, zevzele olacağı vakitte hayvana daha evvel duyarlar. Çok acayiptir, e, bilirsiniz. Namazdayım İmam Ali'yi vurdu. Kılıç, zehirli kılıçla vurdu. Hain. Hazır İmam'ı aldılar. Huzur Rabbil Alemin izi. Zaten imam Ali Kerem'e şey, namaza geçeceği vakitte bazen yüzü, yüzü beyaz olur, bazen sararır, bazen kızarırdı. Sormuşlar bunun illeti ne? Demiş ki Huzurullah'a çıkıyoruz demiş. Elbette öyle olması lazım demiş. Sonra aldılar işini mihraptan. Onu çağırdı İmam Ali halkın huzurunda. Dedi niye sen bana bunu layık gördün, bana vurdun bu kılıçla? Senin namusuna mı düştüm ben? Malını mı aldım? Sana zulüm mü ettim? Haşa haşa haşa haşa haşa. Peki ne yaptın böyle bunu? El hükmü lillah. Allah'ındır dedi. Çünkü o, hariciydi. Hükmü Allah'ın deyince sözün mı dedi. Sözün hak, niyetin batıl dedi İmam Ali. Kaldırma hapsedin dedi. Götürürler hapsettiler. İyi dinle. İmamı ı çağırdı. i̇mam Hüseyin'i yanına çağırdı. Diğer Ehli Mustafa'yı çağırdı. Muhammed Hanefi'yi çağırdı orada bulunanları. Dedi ki dinleyin beni. Bu adamın kılıcıyla ben ölecek olursam eğer onu bir kılıç darbesiyle katlediniz. Ahkam yerine gelsin. Kanun yerini bulsun dedi. Adalet yerini bulsun. Ama iyi olursan onun hakkındaki muamele bana ayettir dedi. Bana ayettir dedi. Ona ne yapacağımı ben biliyorum. Bana ayetmişim. Ve işittin bir Muhammed Mustafa'dan. Bir köpek dahi kudursa onu ezge cefa ile öldürmeyiniz. Öyle buyurdu. Siz de ona eziyet cefa yapmayın. Beni kurdum diye. Dedi. Sonra Hazreti Ali'ye süt getirdiler. Kimse bakmaz. Haydar-ı vurdu diye dedi. O için garip oldu dedi. Ona götüründü dedi sütü. Götürdüler. Hain içmedi sütü. İçine zehir koydunuz dedi. Bine ne yaptınız dedi falan dedi. Beni öldüreceksiniz. Sütü getirdiler içmiyor İçmiyor ya Eyvallah dediler. Eyvah! Ne diyor? Zehir koydunuz. Şu Ehl-i Beyti Mustafa böyle süt diye zehir verir mi? Buna terezzü eder mi dedi. Ehl i Beyti Mustafa dedi. Eğer bize muhabbet edip, bize itimat edip sütü içseydi, yarın yövümü kıyamette cennetin kapısına ayağımı koyar evvela katilimi cennete sokar, sonra kendim giderdim dedi haydi <gülüyor> hareketler işte imansız kalbin içerisinde kin, adalet, efendim gazap, her türlü fenalık vardı iman girdi mi işime gir geçir inşallah haftaya girersin anlatacağız yine aynı üzerinde duracağız ya Rabbi kalbimizden bizim senin sevmediğin sıfatları çıkar <gülüyor> nazaryah-ı ilahi olan kalp bizim kalplerimizi idhal et Bizi birbirimize seviştir, Tanıştır. Birimizi hak ve hukura riayet eden kullardına ile. Suretimizi insan kıldığın yüzle, bahtımızı insan eyle ya Rabbi. İnsanlığa cümlemizi hademe ile. Hevaatlarımızın gönlerine nuru Kur'an ile menevver kıl. Dini devlet vatanı millet uğruna çalışanları iki cihanda aziz eyle. Vallahi Resulullah'a selam eydi men şahih ulü's sıratı